Bismillahirrahmanirrahim. Bu aşam inşallah konumuz doğru konuşmak, yalandan kaçınmak ve bir de şahit konusu inşallah ta'ala. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde "Viza haddese kezebe. Münafıkların sıfatını Peygamber'e sayarken işte münafıkların sıfatan birisi de onunla konuştuğu zaman yalan söylerler yalan konuşurlar bu hadis-i şeriften anlaşılana göre demek ki bir mümin yalan söylemez ve söylemesi gerekiyor Müslümanların müminleri yalan konuşmak ancak münafıkların bir haldir bir insan yalandan kaçınsa, Allah'tan korkarak doğru konuşsa tabi bunun sahabı da var Mevlamız buyuruyor Asa suresi ayet 70-71'de Ey müminler Mevlam buyuruyor buradaki ya yani ya eyyühellezine amını buradaki ya ey kimden ellezine amını ey iman edenler müminler yani burada bir incelik var önce ayette kerem evlamız ya ile başlıyor ya burada uyarı yani Ey müminler, imadenler uyanın. Kendinize gelin, dikkat edin. Ama hangi müminler âmenü tekullâhe Mevla yürüyor? Ben Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Bazı kişiler yani korku değil de Allah'ı severim diyorlar. Öyle yakışalım Allah-u Teala'ya tabi bu da güzel tabi bu da güzel yalnız her şeyin bir sırası var nasıl ki merdiven birinci basama basmadan ikinci çıkılmıyor böyle. Yani sırayla gidiliyorsa normal bir insan önce Allah'tan korkacak Allah'ın Celleşan'ı emrin yerine getirecek Karamdan sakınacak, Allah aşkına olmayacak, Allah Teala'yı sevmek ancak ondan sonra olabilir. Bu için Rabbinizi böyle bir evlâmız, ey müminler Allah'tan korkun ve kulu kavlen sedida. Akadam evlân buyuruyor ve sağlam söz yani sedada gelen. Gerçeği söyleyin, doğru konuşun, yalan konuşmayın, Mevlam buyuruyor. E Mevlamın bize böyle buyurduğuna göre, yani ey müminler, uyanın, intibaya geliniz, Allah'tan korkunuz ve mutlaka doğru konuşun, sözünüz sağlık olsun. Buraya kadar emir. Emir. Her emirde bir şart anlamı vardır. Yani bu emir yerine getirilirse müminler, inananlar Allah'tan korkarak ona ister etmezlerse, yalan konuşmazlarsa, doğru konuşurlarsa peki ne olacak? Şartın bir cidası karşılığı var. Bela'mız buyuruyor. Yusluh leküm e'maleküm. Allah tahta sizin amellerinizi istilah eder buyuruyor. Burada e'maleküm geliyor ki amel, amelin cemi çoğulu yani. Amellerinizi. Dediniz ameller Allah için yapılan her türlü ibadetlerimiz. Namaz, oruç, zekat, Kur'an okuma, Allah'a zekat hepsi bunun içine girer. Allah Teala bizim o zaman amellerimizi ıslah. Islah salahat yürümek Yani amellerimiz salih olur. İhlaslı olur, samimi olur. Ve yaghfir lekum zunubekü. Pemreğim buyuruyor. Allah sizin bunun için ayrıca günahlarınızda affeder, bağışlar Mevlam buyuruyor. Ne zaman bunlar oluyor? Eğer kul bir mümin Allah'tan korkar da yalan söz söylemezse, doğru konuşursa, her ne kadar aleyhinde de olsa, o an için zarar görecek de olsa, bütün bunlar kişi rağmen kişi eğer doğru konuşursa Allah o kişinin amelini ediyor. Yani çünkü ihlas ilahi sırdır. Böyle. Allah ihlası, samiyeti sevdi kulunun gönüne Mevla verir. Ve Mevlam ayrıca yine bizleri inşallah affedici bağışlayacak. Ve men yutu illa ve resûlehu. Kim ki Allah Celle Allah Resûlüne, Peygamberimize itaat ederse fakat fazze fevzen azima. O kişi en büyük fevz kurtuluşuna kavuşmuş oluyor. Demek ki dinimizde Allah katında doğru konuşmak bu kadar değerli bir şey tabi bunun zıdı nedir? Yalan konuşmak bu kadar kötü bir şeydir. Ve Allah korusun yalan konuşmak artık yalancılığı bir alışkanlık haline getirmek münafık sıfatı Allah korusun. Kimin böyle anız buyuruyor? Enam an ayet 152'de size billah ve izahı kultüm فَاَدِلُوا Mevlam buyuruyor. Ne izahı Konuştuğunuz zaman, bir söylediğiniz zaman, فَاَدِلُوا Sözünüze adil olunuz Mevlam buyuruyor. Adaletle konuşunuz, yani ortadan konuşunuz. velevkane لَا kurba. Eğer bu konuşmanız, hakkında konuştuğunuz konu, yakın akrabanızla ilgili de olsa, öyle bile olsa onun aleyhinde bile olsa hoşlanmasa bile yakın akrabanız ama Mevlam buyuruyor siz adil olunuz doğru konuşunuz sakın sakın haktan ayrılma Mevlam buyuruyor tabi bunları söylemek kolay muhtemelen ama uygulamak bunların mesele tabi yani kişinin dünya menfaati ile ahiret menfaati çatıştığı zaman işte imtihan o zaman orada oluyor. Mesela bir esnaf, satıcı mal kişi e, malının tabi ayıbını gizler işte şükret aldığım der yalan söyler e, malını olduğun daha fazla överse malını satmak için fazla överse tabi işte yalan karışmış oluyor. Ekşiye tatlı der. işte, ilave der. Olmayan vasıfların malını sayar Şöyle şöyle der. Yalan söylüyorsa tabi o belki o anda satmış oluyor. Belki dünya açısından bir yararı faresi oluyor ama ahiretini kaybediyor. Arte'n kaybediyor. Bunun için Arte'ye gireceğiz Yolcuyuz. Unutmayın morasını. Demek ki doğru konuşmak. İkincisi konuşmamızda adil olmak, adaleti gözetmek, hakmiyiz onu söylemek. Burada en yakınımız da olsa o bundan inci olsa gene doğru söylemek gerekiyor. Bir de Mevla'm buyuruyor fakirler hakkında yani dilenci hakkında bir insanın kapısına dükkanına, evine bir dilenci geldi. Olur tabi o kişi onda verecek bir şey yoktur. Ya da dilinciden hoşlanmamıştır onun haline hoşlanmamıştır ona bir şey vermeyecek böyle olduğu zaman bile bakın Mevlam şöyle buyuruyor ne yapmamız gerekiyor es-sindir billah kavlüm ma'rufun kavl söz ma'rufun bilinen söz yani öyle bir söz ki ma'ruf hattı dil güler yüzlü yumuşak konuşma o fakire karşı bakın fakire karşı yani dilenciye karşı bile. kapımıza geldi tabi bu el açan dilenci olmayabilir belki bize özen para istiyor başka bir yardım istiyor bir şey istiyor her neyse bir kişinin kapısına biri geldi gerek dileni el açıyor gerek ondan başka bir yardım istiyor bir şey istiyor bu kişi de ona yardım edemeyecek ise ne yapması gerekiyor? Mevlan buyuruyor, kavlüm ma'rufun, ma'ru bir söz, tatlı bir söz yani tatlı değil burada. güler yüz, yumuşak bir tavır daha ve mağfiretün onu bağışlama olur ya gelen direnci bile Kuzile fazla basmıştır, kapıya vurmuştur, bilmem ne yapmıştır. Biraz belki kaba davranmış olabilir. O dilencinin ya da kapıya gelen kişinin bu kabalığını affetmek, bağışlamak böyle ki ona tatlı dille cevap vermek, hayrım in sadakatin yetbehu ezah. Bak mevlam buyuruyor. Hayrın bunu yapmak daha hayırlıdır. Min sadakatin. Ona sadaka verip de yet ve eza. Ama sadaka verip de eline buna da bir eza eklemek. Yani kızmak, bağırmak, kaba davranmak, sert davranmak, kalbini kırmak. Bunu yapmaktansa yani bu incelik baktı. Yani kapısına dirence geldi gelen kişi biraz kabul olabilir, usulü bilmez haksızdır, sık sık gelmiştir. Ona bir şey verip de ama ser davranmak, bir daha gelmek, bağırmak çağırmak, azalamaktansa vermeden, vermeden ama tahtı değiller. De, onu bağışlamak Mevla buyuruyor. Hayrın daha hayrı Mevlam buyuruyor. Demek ki bir müminin müttekinin Allah'tan korkan cennet ehli teku olan bir müminin sözünde, davranışında yumuşak olması gerekiyor. Yani katı, acımasız, sert, haşin olmak Ben bundan hoşlanıyor Çünkü kul nedir ki? Kul nedir ki? Olur. Mevlam, imtihan gereği Mevlam, bazı kullar fazla vermiştir Mevlam. Yen azdırmıştım evladım. Bu hikmetleri var tabi. Çünkü toplum böyle hareket eder böyle. Yani toplumsal yaşam böyle gerektirir. Herkes eşit olsa, herkesin aklı, zekası, e, tahsili, malı eşit olsa toplum yürümez ki. Herkes vali olacak. Niye valen şefir olsun? Niye valen kapıcısı olsun? Niye bakanın müşaviri olsun? Herkes eşit olsa, herkesin tahsili, ilmi, bilgisi, yetenekleri eşit olsa toplum olmaz. Kim esnaf olacak, kim şefir olacak, otomobil şefiri, kamyon şefiri, çeşitli meslekler, çeşitli şeyler, işte abim insanların yeteneğini farklı yaratmış Bu farklı yaratışın da hikmeti bu. Toplumsal yaşan buna bak. Onun için bu toplum yaşamda kimsenin kendini diğerinden üstün görmemesi gerekiyor ama. Çünkü Yaratan Mevlam muhtemelen Kullara yeteneği veren de Mevlam. Böyle. Yaratan Mevlam. Yeteneği veren de Mevlam veren de Mevlam. Rabbimin hikmetinin yani kader programının gereği toplusu yaşam için Bazen şu makam verilmiştir, bu makam verilmiştir. Hatta şöyle diyelim ki, bir film gereği çekilecek mesela, bir film çekilecek. Tabi bunda ruh alanlar vardır. Kimi kral olur, kimi kapıcı olur, kimi asker olur, kim memur olur, kimi mahkum olur. Program gereği bunlar. Eşittir bunlar aslında. Program gereği o anda böyle olurlar. Aslında dünyada bir ilahiyat program. Vardır. Dünya ilahiyat programı. Mevlam kimine kapışılık verir? Kimine üst makamlara verir? Kimi seyirat adıcı olur? Kim esnaf olur? Kim amir olur? Kim memur olur? Herkes bu program gereği, görevini yapar, rolünü yapar. Tabii kimse burada kalmıyor. Yalnız demek ki anlayacağınız bizim bu bu akşam burada inşallah sert olmamak, kırıcı olmamak, yumuşak olmak gerekiyor. Yine Mevla'mız buyuruyor. Daha suresi ayet 40, 43 44'te Esbila izheba ilafir firavne innehu tagra. Bak Mevla'm buyuruyor izheba İkiniz de gidin. Kim ikiniz? Burada Mevlam buyuruyor Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa sen ve kardeşin Harun. İkiniz gidin bakalım. Kime? İlla Firavun'a o Firavun'a gidin bakalım. İnnehu tavha. O Firavun tuğyan da. Tuğyan taşan. Kabına sığmayamadı nasıl süt kazanan taşlar işte Mevlam büyüyor. Şiravun da öyle taştı kabına sığmadı devletin reisi oldu ama şımardı haddini aştı unuttu insanları unuttu, yaradanı unuttu o andaki yetkisine saltanatına güvendi hep ona öyle devam zannetti Tabi sonra boğurken olurken inandım dedi ama işçiden geçmişti o zaman da. Kabul edemediği manada. Merhabim şöyle buyuruyor bakınız. iki peygambere. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam. İkisi de işte buyuruyor. İkinize gidiniz Firavun'a. Evet o tuve azgın. Tamamen şaşırdı ama onu diye daha ederken nasıl yol edecekler ver buyurdu eslemiler fekula lehü kavlen leyinen ölamıyordu. fekula ona karşı söyleyin konuşun ve onun için kavlen leyinen gülayim yumuşak konuş Konuşun. konuş. gibi rubi dabeden tuganda aş aşır azgın taşkın öyle kişiye bile Mevlam buyurdu. Yağmursa ona gidip de sen bağırıp çağırmıyor buyurdu. Ona git, yumuşak konuşuruz. Bir de muhtemelenler Lokmos ayet 19'da Mevlam buyuruyor. Bir konuşma tarzı daha var. İşte bilinen, vaksı defi meşike Yürümende vaksı İktisat. Orta karar ol Mevlam buyuruyor. Yürümende orta karar ol. Yani yolda yürürken aşırı hızlı gitme. Çok yavaş gitme Mevlam bir Yani her şeyin hayrısı ortası Mevlam bir yere. Bir insan yolda giderken tabi araba bile olsun, yayın olsun, kişi böyle kabuk yollarda e, çok yavaş, tembel, tembel, miskin miskin yürürse e, arkadan gelenleri engelliyor tabi geçmesi gerekiyor, yol dar olabiliyor, geçemiyor, engeliyor. E, çok hızlı gitse öndeki rabı da bu rahatsız edecek. İşte. Bakın bu, yani hem trafik kuralı da buna giriyor, hem yaya yürüyüşte buna giriyor. Velan biri yürüyor, fi meşyike. Yürümende orta karara gitme velan biri Yani o yaya da olsun, arabayla olsun. Atlı olsun, develi olsun, el olsa olsun, o yol ne kaldırabiliyor, ortakara gitti. Voldu min ve sesin de kıs. Yolday yüksek konuşma, bağırma, çağırma. vermiyor ya. E şimdi arabada, dolmuşada oluyor bazı kişiler. Yüksek sesle böyle. Bağırma konuşuyorlar. Yolda birbirine karşı bağırma, çağırma. Bakın Mevlam bundan razı olmuyor. İslam adabı. Kur'an ahlakı. Kur'an ahlakı. Demek ki konuşurken de biraz da kalabalık yerlerde toplumun bulunduğu yerlerde yüksek sesle konuşmak, fazla bağırmak, çağırmak Mevlam bunu ne ediyor? Mevlam buyuruyor. Veldud min saftik sesini kız. Yani insana çıkan ses ki zaten pek olamaz. Mevlam buna da izin vermiyor. Kız. Kimle konuşuyorsan o duysun yeterli. Öyle fazla bağırma şarma Mevlam buyuruyor. E şimdi günümüzde tabi müzikler açılıyor. İşte tepten, banttan televizyondan radyodan e, arabasını açıyor, evinde açıyor, özellikle yaz günleri, e, camlar açık oluyor, pencere açık oluyor televizyonu işte teybini, radyosunu, arabada evinde, açıyor fazla açıyor e, madem dinleyeceksin tabi dinleme daha iyi Onun dinleme, kulak onun için yaradılmadı kulak Allah kelamıdır içeri duysam böyle şey ama madem dinleyeceksin tamam sonra artık kabullendin kahve teslim diye onu hiç olmazsa kendin duyacağın açı açı açı böyle gerekirse rahatsız etme hasta vardır e, var diye çalışan vardır gene çalışma günü yatağı, yatağı uyuyan vardır e, uyuyan çocuk vardır rahatsız vardır hep bunlara kul hakkı giriyor muhtemel kul hakkı giriyor Peygamber diğin soru hesabına Aleysselamadır peygamberimiz. peygamberimiz. Sahabere sor peygamberimiz. Hesabım menil ile müflisi buyurdu. Menil müflis müflis kimdir? Müflis yani iflas eden kimdir? Tabii akla gelen önce iflas deyince sabrı aynı şey söyler aklımıza geleni. Yarısı Allah'a bir kişinin malı mülkü olur da batırır, iflas eder. Biz buna müflis deriz. Dünyada yani. Peygamber hayırsa değil. Yani dünya iflası bir şey değil. Peki, kim arası Allah? Peygamber açıkladı tabi. Aleyhisselam hadretleri. Bir kişi mahşe yerine geldiği zaman hesaplar amel defteri dağıldığı zaman Amadet'in sahilini alacak. Ölükmüştü olacak yani. Amadet'in sahilini alacak. Bakacak, sevinecek. Tabii. Namazı var, orucu var, zekatı var, hacı var, ömrüsü var, kuranı var, zikri var, İslam için çalışmaları var, İslam yardımları var, maddi manevi. Her şey var. Sevinecek. Ama bu sevinci çok sürmeyecek. Sıra kendine, hesap başına, mizan başına gelince, Abi, bunların sahabı aldı. Midana kondu sahabı. Günahı da kondu. Sahabı çok geldi. E, kişi tabi artık cehennete girme ümidinde. Günah az. Sahabı çok geldi. Ama sıra kul hakkına gelecek. Kul hakkı. Bu Rabbim kimin buna bir alacağı bir alacağı varsa geçelim bakalım. Tabi bu iyi tabi oradan biri çıkacak oradan biri oradan biri oradan biri oradan biri e, hepimiz muhtemelen hayat bu emir boyu bu İnsan eşinden çocuğundan yakınında ana babadan komşudan iş yaptığı yerlerden alışverişinden her şeyden tabii gelecek gelecek gelecek gelecek bakınız bir kişi bir kişi bir toplumun bulunduğu yerde çok yüksek sesle konuşsa Diğer kişi onların rahatsız olsalar ondan hakkı alacaklar muhtemelen. Hakkı alacaklar. Bir kişi evinde televizyonu, radyosunu, teybini, bantını çok açtı. Müzik açtı. E, yanındaki dairede, alt üstteki dairedeki ya yanındaki diğer komşu rahatsız oldu. Belki bir anda sinirlere bozuktur, yorgundur, hüzünlüdür, tasalıdır, boşludur, harşıdır ya da çalışmış uyuyacaktır. Bir şey vardır. Rahatsız ondan. Tabi gelip söylese kapısına gelse kavga çıkacak. Ondan çekiniyor. Korkuyor ondan da. Ama mahşerde hakkını alacak. Alacak muhtemelen. Hakkını alacak. Hakkımız. Hele düğünlerde o sazlar, cazlar, aşırı ifade yüksek sesler. Değil bir komşuyu bir çevreyi böyle kim bile kaç yüz kişi çevreyi rahatsız ediyor rahatsız ediyor çevreyi e ne olacak onların her maaş hakkını açacak bakın müşteremler hakkını açacaklar bunlara bunun için işimiz kolay değil müşteremler yani öyle Allah kerim demek de bu işi işte bitmiyor yani Allah kerim şüphesiz böyle Allah rahim Allah gafur Bunlara kuşkusuz ama kulun altından korkması gerekiyor korkması gerekiyor. Daha bunun gibi bütün haklar işte gıybetini yapmıştır, ihtira etmiştir, kandırmıştır, parasını al vermemiştir, ayinde konuşmuştur, işte güçlü kuvvet ilişkisi vardır, dövmüştür, takatlamıştır, haka aşağılamıştır. Allah korusun muhtemelen. Kul çok ama çok mu çok zor. Bir gün sabiren biri peygamberize bir soru sordu. Dedi ki Ya Allah ben dedim fi sebilillah Allah yolunda Allah için cihada gitsem düşmanla cihada gitsem çarpışsam ve düşman silahıyla öldürülürsem Şehit olsam ne olacak halim? Günahlarım ne olacak günahlarım? Burada arada Peygamber şehitlik günahları yakar götürür. Yani bir insan Allah yolunda Allah için, din için İslam hakim kılmak için bu niyetlerle gönüllü olarak da kişi Allah cihada gider ölürse şehit olacak. Ve şeydin ne kadar günah varsa hepsi af oluyor. Şey af oluyor. Tabi bu kişi sabit sevindir şimdi. Döndü, birkaç adım gitti. Peygamber çağırdı. Bakalım, gel bakalım sen buraya. Ne demiş bana? Böyle demiştim. Peygamber şöyle buyurdu. İlle değil. Ancak borç kulak. O af olmuyor buyurdu. Yani bir kişi Allah yolunda gönlü olarak Allah'ın din hakim kılmak için şehit bile olsa o kişinin namaz borcu bile af oluyor. Her günü af oluyor ama kul hakkı af olmuyor muhteremde. Af almıyor. İşte bunun için kesinlikle Allah'ın inşaatı yalan söylemeye çalışalım muhteremeler. Çünkü yalan söylemek aldatmak, kandırmak hep bunlarla kul hakkına giriyorlar. Hep kul hakkına giriyorlar bunlar. Yanlışlar bir yalan söylemek düşmanla savaşta caizdir. Çünkü savaş bir hiledir, kudadır. savaş. Düşmanı kandırmak için onu söyleyebilir. Peki bizim ağzımızdan çıkan her sözü Allah Teala biliyor mu Mevlam Böyle Kaf suresi ayet 18'de. Senin billa mayyel fizu minel kavlin illal ledehi rakibun atid mevlamıyor. Mayyel fizu minel kavlin. O kul ki bir söz ağzından çıkacak atmaz. Ağzdan bir söz çıkmaz. İlla çıktığı anda ledehi o kişinin yanında vardır. Rakib'ün sağdaki, Atid'in soldaki. İki melek vardır. Rakib, Burak-ı Müfettiş böylece. İşte bu sağdaki melek bizi ne yapıyor? sürekli Sürekli böyle. Melek tabi uyumaz. Melek yemeğe gitmez, su içmeye gitmez, tuvalete gitmez. Melek yorulmaz tabi. Madde melek olduğu için Melek hayda solunmaz. Melek ne de tek görevi 24 saat her gün sürekli bizi muazzam gözetiyor bakınız. Evet diyor. Atiyy bu da hazır evet diyor. ağızdan çıkan söz ne ister? Tabii ağzına kötü söz çıkmaz. İyi söz de çıkar. Mesela birbirine selam verdi yolla. Bismillah. Bismillah. Aleyküm. aleyküm Selam Selam verdi. O da söz yazdı böyle şey. Giderken bir Allah diye acad Yazıyor muhtemelen. Evden çıkıyor. Besmeği çekti. yazı bunlar böyle. Ama tabi bunun dışında e kötü sözü söylese bir Müslüman'a bağırsa, çağırsa, kalp kırsa, incirse haşa Allah Peygamber'e sevenler var. Hakaretler var. Dine kurun hakaretler var. Allah korusun beni. İslam'a kökten karşı olanlar var böyle. Ama her biri kayda geçiliği yazılıyor. Bir de Allah korusun yalan yere yemin edenler oluyor. Var. Her zaman var. Günümüzde de var. Her zaman var bunlar böyle. Allah korusun hem yalan söylüyor, bir de yalanını yeminle destekliyor. Yalan yeri yemin ediyor. Buna yemini gamus deniyor. Çünkü üç türlü yemin vardır. Yemini lagıf denir. Tabii bu konuya girmeyeceğim fazla. Çünkü bu ancak bir sohbeti kapsar. Yemin konusu geniştir. Yemini lagıf lagıf olan boş, anlamsız, yani kulun niyet yemin değil. Ama konuşurken farkılamadan işte valla öyle dedi. Bu yemin yemin lakı deniyor. Boş deniyor buna. Bu kışı pişman olur. Esra affetler affeder. Affeder inşallah buna. İkincisi yemin-i münakide deniyor. Münak inikat bağlantılı yemin. Bu gelecek ilgi olarak bence. İşte şöyle yapacağım. Paranın ay baştan vallahi vereceğim. İşte billahi şöyle yapacağım. O hep geleceğe dönük oluyor münakide. Bu kişi bağlayıcıdır. Bağlayıcıdır. Bir de Allah korusun bile bile yalan yemin etmek yalan yere. Bu da geçmişte veya bunu halledip bağlantılıdır. Eğer gelecekle olsa o münakideye girer. O ayrı konu. Bir gün bir Arabi Peygamber'e geldi. Yani Medine dışından, çölden, çöl adamı, kabileden Medine'ye geldi. İnne Arabiyen kâle ya Allah Melke bâirü Bu Arabi, Bedevi Peygamber'e sordu. Dedi ki ya Resulallah Melke bâirü Büyük günahlılar nedir? Nedir büyük günahlılar? Ya ondan kaçınayım önce. Buyurdu. Gerçekten bunlar bilmemiz gerekiyor ki önceden ondan kaçınmamız gerekiyor. Kahl Aleyhisselam Peygamber şöyle cevap verdi. El-işrakü billah. En büyük günah, günah, büyük günahların başı nedir? Haş allah Teala'ya şirik şirik ortak koşmak. Yani Allah'tan başka bir şeyi insan olsun, madde olsun, onu Allah'a eş orta koşmak. Yani Allah böyle buyuruyor ama işte onun idolojisi böyle, onun görüşü böyle, onun izi yolu böyle diye. Yani onu Allah'tan üstün tutmak, onu Allah'a eş orta koşmak, işte Allah'ın affetmedi günah bu muhteremdir. Allah bir, can, birdir Mevlam böyle. Vahdehü lâ şerekeleh. Vahdetü la şerikeleh. Allah Tanrı Vahdet birdir, la şerikele onun şeri orta yoktur. Böyle. Kim ortak olabilir ki ya? Bir insan Allah'a ortak olabilir mi? Olabilir mi? Efendim Allah'a bıraktı emir vahyi bıraktı. İnsanın fikrine aklına onu idraklere git. Hangi aklı bunu kabul edecek Hangi Allah'a ortak olabilirik? Nedir insan? Ya Allah gelen bir şey insan Sonra insan dünyada çürültü, gençli, yaşlı, hasta oluyor. Oraya gideyim insan İnsan aciz. Havaya yosun dursun bakayım insan. Kendimde deneyelim kendimizde. Ve Müslümanlar duralım bakalım. Ne kadar dayabiliyorlar? Aciz bakın insan. Havaya muhtaç, suya muhtaç, gıdaya muhtaç yer çekimine bağlı, hava basıncı altına ezilen kişi insan, öyle böyle bir insan kalk da sen, efendim, Haş Allah'ına ortak koş. Onun fikrini, onun görüşünü, onun ide ideali ideolojilerini haşa, İslam'dan konu üstün tut da, onun peşinden git böyle. de bu? Allah'a şişe koşmak. Ama her zaman var bu teklif. Doğal zamanda başlamış, günümüze kadar her topluma vardır. Her topluma vardır Zavallı insanlar böyle. Tabii kimi insanı putlaştırır, kimi, kimi inekleri putlaştırır, kimi ateşe, kimi yıldızlara, güneşe şuna bunu yapmışlar bunları. İşte böyle bir alışamadetleri en büyük günah önce Allah'çı koşmaktır. Kalesinme o arabi tekrar sordu. Peki sonra yarışıyor Allah. Yani şirkten sonra hangi günah büyüktür? Kar aleyhisselam el yeminil gamusu buyurdu. Yemini gamus. Bakın Allah şirkten sonra peygambera burada bunu sevdi. Arabiye. Yine de yemin-i gamus işte. Bile bile yalan yere yemin etme. Ki şimdi için yalan yere yemin eder tabi mutlaka bunda bir kulakkına girer. Mesela bir şey almıştır, vermemiştir. İşte vallahi billahi verdim der. Yalan söylüyor baktım. Kulakkına giriyor burada işte, bu şey burada işte. Allah korusun. Hem burada kulakkına giriyor, hem bu yemin gamuz o kadar büyük günah ki yemin kefaretiyle ile bu günah ödenemiyor. Ama inşallah tabi hayat her şeyin bir çaresi var tabi. Tahmetki şartı bunu terk etme Allah söz verirse, tevbe ederse Allah affeder inşallah teala. Bir de muhtemelen kardeşlerim hadis 20 inşallah bu konu okuyayım inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün sahabelerin şirafı yoruldu, sahabeler peygamberimiz. Allah'a Ela öne bir hüküm bir ekberil kebair. Peygamberimiz buyurdu. Tabii Peygamberimiz de buyurdu deyince muhteremler, yani şu anda Peygamberimiz hayatta bize hitap ediyor. Yani bunu böyle algılayalım inşallah böyle. Yani Peygamber'e bir saygı duyalım, Peygamber'i sevmeye çalışalım. Allah'ın restiyünü sever mi inşallah? Sevmek çalışalım. İşte o sevgili Peygamber Aleyhisselam azrail böyle buyuruyor: Bir gün sahabelerine, ey esabım sahabelerim sizlere haber vereyim mi? Bir ekberil kebair Günahların en büyüğü. Bakın bana şöyle geliyor: Bir ekberil kebair Kebair kebirlin çoğu çoğlu büyük günahlar Ekber en büyük yani büyük günahların en büyüğü nedir bakın İncil'e bakın burada büyük günahlar var Büyük günahların en büyüğünü sahabe vereyim mi Peygamber buyurdu. Kulla velaha yarışı Allah diyor ki sahabeler dedi ki biz ama evet ya sahabe ver bize bundan sakın korunalım bunda Kâre Aleyhisselam peygamber şöyle buyurdu. El işraku billah. Yine PaDus peygamber öyle buyuruyor. Allah şirk koşmak Bakalım. Allah şirk koşmak büyük günahların büyük günahların en büyüğü. Allah şirk koşmak. Daha şekiller onun yokta yok diyor. Allah bir cah. Allah ne buyurursa hak odur, gerçek odur, doğru odur. Yo Allah yoludur belaş, iş. O izdir belaş. O izdir. Biz yoktan var eden bevlamız. Biz bir kendimizi yaptık? De. Bu organlar biz mi yarattık yaptık organlarımızı? Beleyhi. Peygamber şöyle buyuruyor. Ve hukukul valideyn ve ana babaya asil olmak, isten etmek. ikincisi bakın. Burada böyle hasya böyle geliyor. Demek önce Allah'a şiir koşmak en bir bihaların başına geliyor. Sonra hukukul valideyn. Valideyn anaya babaya asi olmak, isyan etmek onlara karşı bağırmak, çağırmak, isyan etmek. Vekâle müttekîen Peygamber bundan söylerken birine yazsamı peygamber, dayanmış peygamber. Peygamber'e söylüyor. Fe celese. hemen yasayandan doğruldu, oturdu. Bak. Burada fe geliyor ki bu faya takibi geliyor buna. Hem anlamına geliyor. Peygamber'e hemen toparlanıp Peygamber'e oturdu. Fekale. Ve Ve şere buyurdu. Ela ve kavli zur, ve şeat-ı buyurdu. Ela. Eshabım, dikkat ediniz Peygamber'e buyurdu. Günahların büyük biri de kavlu yalan söz, yalan konuşmak. Bakın yalan konuşmak. Bu da bu kadar büyük günah. Bu kadar büyük günah. Hatta Peygamber burada yasındığı yerden doğru da oturuyor. Böyle bunu buyuruyor. Böyle. Neden? Dikkati çekmek için. Önemine binayen. Peygamber dik çekmek için Peygamber böyle yapıyor. Yasındığı yerden doğru oturuyor. Böyle el Ela da yani uyan ağya olun dikkatinizi bakınız, tembih edatı burada. Bak kendize geliniz, bir de kavlu zul, yalan söz, yalan konuşmak. Çünkü bir toplumda yalan konuşulduğu mu, toplumda artık güven kalmaz muhtemeldir. Güven kalmaz bana işte. müşterisine, müşteri esnafına komşu komşuya kardeş kardeşliğe, ana vab birbirlerine devlet millete, millet devletine ne olur? Güven ortamı yok olur. Gider yıkılır. Gider. Devlette sözcüğünü tutması gerekiyor. Halka ne sorunu tutması gerekiyor devlette? Millete devletin yalan söylemesi gerekiyor. Hep bütün Müslümanların böyle kardeşçisine olması gerekiyor. İşte o zaman ne olur? O zaman Cennet hayatı huzur olur. Çünkü Meryem buyuruyor Sibillah. Orada yalan yoktu öyle mi? Hatta lagı yoktur. Cennette. Ve şahit -e zür, ve bir de yalan yere şahitlik etmek. Yalancı şahit. Yalancı, bak, yalancı şahitlik. Bu da nedir? Büyük günahların başına da geliyor. Yalan şahit o kadar tehlikeli yalan şahitlik bunda. Hem Allah istediği diyor kul burada, hem de burada kişi kul hakkına, giriyor. kul hakkına giriyor. Bunun için çok sakınma gerekiyor. Peki nedir şahitlik şimdi? Nedir şahitlik? Velamız buyuruyor Bakara suresi ayet 282'de. Ve la yebeşşü hedavü اِذَا مَا دُعُو وَلَا يَعْبِ شُهَدَى Şüpheda, çoğulu. Şahitler iba etmesin, kaçırmasın, çekilmesin, mühlam veriyor. Yani şahitlerden kaçmasınlar, buna iba etmesinler. Ne zaman? اِذَا مَا دُعُو Şahitliğe çağrıldığı zaman şahitliğe çağrıldığı zaman efendim işte ben Gördü halde görmedim, duymadım, bilmiyorum, işte, kaçamak yapmasın mevlam buyuruyor. İslam'da, İslam'da, bir kişi şahitliğe çağrıldığı zaman, o kişi gerçekten onu görmüşse, veya söylese, duymuşsa, kişi olayı yaşamış, biliyorsa, biliyorsa, ve bu kişi, şahitliğe çağrılmış ise, Çaldığı zaman gitmesi buna farz oluyor. Farz. Farz oluyor. Peki farz ayın mı? Farz-ı kifaye mi? Eğer şahitler çok olsa, mesela kal bir yerde bir olay oldu, görenler çok. O zaman buna şahit yapmak farzı ı kifaye oluyor. Yani yeteri kadar bir iki kişi şahit yaptı mı diğerinden düşüyor şahitlik. Gitmesi günahı olmuyor bence. Ama öyle bir olay oldu. Tek kişi orada şahit. Bunu gören, bilen, duyan tek kişi var. Mahkeme intikal etti. Kişi davacı oldu. Bunu da şahitli yazır, çağırdılar. Bu kişi gitmese, kabul etmese şahitliği ya da gitti halde işte görmeden yalan söylerse haram oluyor. Kul hakkına giriyor. Hem de bir farzı terk etmiş oluyor muhteremler. Şimdi bir atasözümüz vardır. İşte paranç yoksa kefil ol, işin yoksa iş şahit ol diye. Bir atasözümüz vardır. Tamam, kefil olmak ayrı muhteremler. Doğrudur. Derler. E, paranç yoksa kefil ol derler. Günümüzde gerçekten güven ortamı çok düştü. Yani bir kişi kefili olduğumu açtığım birisine ödemedi mi zaten dinimiz o şekilde keyfi ödemesi gerekiyor bunu. Kişi buna mecbur değil. Ama işin yoksa şahit ol. sözü yanlış muhtemeldir. Yanlış. Gerçekten doğru şahide gereken önem verilmiyor efendim. Yani mesela şahide daha kolay gösterilmeli. Gösterilmeli. Gerek karakolda gerek mahkeme salonunda bekledin mi şahitler fazla? Bunlara biraz kolay göstermeli bunlara. Hatta mesela ben şahsen olsam böyle bir yetkim olsa yani tabi olmayacak başka da yani olsa şahitin ayağına giderim ben. Yani çünkü şahitin şahit yapması fazla oluyor, ibadete geçiyor. Onlara bir üzmem yormam mı ben böyle şey. Gel efendim sağ karakolda bekle saatteca mahkeme kapusun bekle olmada 3 ay sonra 5 ay sonra bana bana sallı, böyle böyle saldı şayet böyle kırpalı tamam, bu da pek doğru bir şey değil abi bunun bir çözüm mahdi gerekiyor aslında yalnız belamız böyle bu Kur'an-ı Kerim'a bakıyoruz bela bela buyuruyor Bakara suales 200 seneki de bela buyuruyor sibillah velahiye <gülüyor> beş şehdavi izama duh Şahit, şahitler çağıldığı zaman sakın ha bundan kaçınmasın Mevla buyuruyor. Kaçınmasın buyuruyor. Yine Mevla buyuruyor şahit ilgili olarak, sebi'illah vela tektümüş şahade Mevla burada buyuruyor. Vela tektümüş şahade sakın ha şahitinizi gizlemeyiniz Mevla buyuruyor. Gizlemeyin melam buyuruyor. Mesela ışıkta Yeşil işte yandı, normal kişi geçiyor araba geçiyor. Öbürden geldiği bir acilciyim birisi efendim, ihtirası biri geldi, kırmızına yandı halde, anlamadı, bastı kadar geçti, buna çarptı buna. Hiç, tamam, yeşille geçti, haklı. Kırmıza gelen haksız ama bunun nasıl ispatlanacak bu konu? Burada şahit lazım işte burada, şahit lazım burada. Eğer gerçek şahite gitmezlerse, sonra ne oluyor? Tabii diğer taraf yalan şahit buluyor muhteremler. Yalan şahit buluyor böylece. Ben yani gözüme şahit oldun bir yerde, bir yerde iki kişi geldiler. Şöyle bir kahve oturanlar vardı, boş oturanlar vardı. Onlar tekibetiller. Ne de işi olmayan varsaydılar. İşte bir trafik bir işaretliği lazım, trafik susan dolayı. Hatta aynı şunu söylediler. Efendim işte bugün yeminizi veririz dediler. Yani para da tekrün ettiler bunlar tabii. Bakın muhtemelen. İşte kahvede oturuyor böylece. Olayı ne görmüş, ne bilir, ne duymuş. Hiç haberi yok. Var yok. Ama bugün yeminizi veririz. Yani size bir para vereceğiz deyince İşi gücü yok. İki kişi kalktılar. iki kişi kalktılar oradan gittiler. Neden böyle oluyor? İşte gerçek şahitler gitmeyince bu defa tabi sahter, yalancılar işe giriyorlar. Haklı kişi bu defa haksız duruma düşüyor. Buna düşüyor. Böylece. Bunun için muhteremler bu şahitlik meselesi inşallah bilelim. Bu farzdır bu. Böyle. Yani bilen kişi Çağrıldığı zaman. Peki çağrılması ne olacak? Kudr'ün de şöyle buyuruyor bu konuda. Evet. Bu kişi bunu olayı görmüş. Her şeyi güzelce biliyor. Fakat davacı kişi yani davayı açan kişinin bunun şahitliğini bilmiyor. Yani bunun gördüğünü bilmiyor. Veya bunu tanımıyor ve araba geçiyor da görmüş kişiyi görmüş. Bu kişi kendini diyecek bu defa da. Arkadaş bak sen haklısın. Her neyse tabii, konu ne olsa olsun sen haklısın. Ben bunu gördüm. Eğer şahit gerekirse işte al adresimi ya telefonumu telefon al ben çağırır gerekir gerekiyor Yani kul hakkına girmemek için. Demek ki şahit bildiği halde şahite gitmese, o kişi de hakkını alamasa, alamasa, hatta ters bir hüküm hakkında verilirse, bu şahitten kaçıran kişi de, bu cürme, suça, zulme, günaha, ortak oluyor Allah katında. Ortak oluyor. Bu da kul hakkına giriyor. Peki bu da yalan şahide kafası ne olacak? İşte peygamberi gibi ve şahadeti zûr. Peygamberi adetleri hesabı hesab vereyim mi? Diğerhaların en büyüğü. Evet, ana Peygamber peygamberi yapıyordu. Önce Allah'a şirk koşmak, ana obeye asi olmak, sonra yalan söz söylemek ve yalan şahitlik yapmak. Hele hele muhteremler. Allah korusun bir kişi bir para karşılığı bir şey karşılığı bir menfaat karşılığı çıkar karşılığı ya da başka bir amaçlarla amaçlar Allah korusun bir insan bir de yalan şahit yapar da haklı kişi haklı duruma dönerse dönerse artık bunu veya başka bir kişi çekemez vardır. çekemez bunu Allah korusun barışa şey. çünkü bu hastalık ve seçil olur ya mesela adam haklı iken haksız duruma düştü. Karşı yalanı şahitler getirdi. Mahkum oldu. İcabına cezaevine girdi kişi. haklıyken cezaevine girdi. İşi bozuldu. Evde çoluşucuğu mahrum kaldılar. Anası bozuldu. Gözü işi Hanım evde ağlaştı. Çoluşu ağlaştı. Ahmut'u ahberen. Bir damla yaşın o kadar yaşı var ki mahşerde yani haksız buna sevap olan kişiye o kadar şeyi var ki bir damla yaşayın böyle Kulun bir ah çekmesine bakınız. Ah çekmesine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mazlumun ahından sakınırsın bakınız. Mazlumun ahından. gözü değil. Mazlumun ahından. Yani ah çekmesine sakınırsın. Peki mazlum Müslüman olmasa Deyen şey buyuruyor. Velev kâne bakınız. Mazlum yani zulmü orayan, haksızı orayan kişi, velev kâne kafiren. kafir bile olsa, onun ahından sakınmeler buyuruyor. Sakınmalar İşte gerek şahitlik meselesinde, gerekse bu davacı meselesinde yani kişi efendim işte dayısıyla, arkasıyla, yalın şahidiyle şunlarla, bunlarla eee bir takım dolaplarla işini aksine çevirip de haksızken hakkı duruma gelse, gelse ere karşıkine bir de suç yüklense karşıkine yüklense Allah korusun. Yani bunu altan çıkımamam bu Çıkılmaz böyle onun anasının, babasının da, hanımının da, çocuklarının da, o kişi de o cezaevinde yatarken böyle, onun çektiği ah ya, sıkıntı ah var ya, daha dünyada çıkar, kulaklık çıkar böylece. Bunları böyle, onu ah yakar, yakar, yakar. Böyle. Gün gelir böyle, içi yanar, sıkılır böyle, bunalır, daralır böyle, sinirsel bir hastalık yakın böyle, sinirsel krize yakalanıyor. Bu azam olur sıkılır. Hatta Allah'ın intihara kalkışı, Allah korusun muhtemelen. Bu dünya azabı. Ya gelince. İşte tabi artı gelince, başlangıçları şey okuduğum gibi, mahşerde hesap başlangıçlar gelince ne olacak? Anlayacak bunların tabi günahları. Ona verecek muhtemelen. Nasıl olacak? Şimdi bir kişi hesabı veriyor mahşerde. Ve lamba Bundan kimin hakkı alacağı araca gelse bakalım. Biri gelecek. Ya Rabbi. Bu benden işte para aldı vermedi. Ne kadar? Şu kadar. Tabi Allah'ın adaleti içerisinde orada para yok artık. Bu yok. Ne var orada şimdi? Sevap günah tam aşı yok. Kardeş. Orada iki şey var böyle. Güzel, çirkin. Yani sevap günah var mahşerde. O alacaklığının, hakkı olan kişinin, günah alınacak, alacağı miktarı, buna verilecek. Tabi oradan biri geldi, Ya Rabbi, bu benim aleyhimde, yalan şahitlik yaptı Ya Rabbi. Benim ceza giymeme sebep oldu. ve hatta hakkımı alamadım bunun yüzünden. Hakkımı almama engel oldu Ya Rabbi. Hakkına şahitlik yaptı. Çok bir ben atabildim. Haklı ne olacak? İşte bu yağıncı şahidin o kadar bu defa bu haklı olan kişinin gün alınacak, o yüklenecek muhtemelen. Şimdi bir de bazıları şöyle diyorlar halk arasında tabi çok yanlış bir şey. Ne diyorlar? Bazen diyorlar ben sevamı alacak, haklılar o zaman boşuna sevap yapmayayım diyor bazıları. Yine bazı şöyle diyorlar. Efendim işte filan kişi hacıya gidiyor. Namaz kılıyor ama. Eee boşa kılıyor. Neden? Ona çok kul hakkı var ona diyorlar işte. Yetim hakkı var. Şu, şu, şu hakları var diyorlar. Boş namaz kılıyor diyorlar. Hayır herhalde. Namaz boşa değil. Efendim. Hac boşa değil bu şekilde. Şimdi aslında gerçekten bir kişi üzerinde kul hakkı çoksa o kişi daha çoğaltması gerekiyor. Bakınız. Aksine şey böyle. Mesela örneği ben şimdi, hep bize var tabi, benden de var tabi muhtemelen. Üzeri kulakları var tabii. Şimdi keşke yapabilsem. Yapabilsem de ibadetimi çoğaltabilsem keşke. Ne olacak? Yarın mahşerde onlar benden hakkını alınca alınca Onlara sevap veritten sonra kalan sevabı bana yeterli olsa da biz anlayan sevabı ağrı geçer Bu da bu şekilde. Bunun için kim üzerinde kul hakkı fazla varsa iyi onlara helalaşalım. Bu imkanımız varsa bu imkandan yoksunsak ne yapalım muhteremler? İbadetimizi çoğaltalım, çoğaltalım. Niye benzer bu? Boşluya benzer borçlu kişi. Çok borcu var. E bu kişi çalışıyor ama borç ödüyor. E, Tam Güzel şey muhteremde. Ödüyor. Çeşit daha çok çalışabilse, daha çok kazansa da, borcunu daha çok ödese keşke. Daha iyi değil mi? Tabii Daha iyi tabii. Şimdi ben de muhteremce anlatayım. Bir olay anlatayım inşallah. Davut Aleyhisselam'dan şahitlerin, şahitlerin bir de araştırılması gerekiyor İslam'da. Yani kişi ki tamam ben gördüm. Efendim şey, işte şöyle böyle demesi yeterli değil böyle. Bir de şahidin, şahitinin de araştırılması gerekiyor. Davut aleyhisselam peygamberdi. Hem devlet başkanıydı Davut aleyhisselam. Hem otururdu sabahtan, öğleye kadar. Halkın şikayet dinlerdi. Haklı, haksız yani hem kadılık yapar, hakim mi yapardı, hem de başkent peygamberdi kendisi. Dört tane soyusuz kişi, yani iffetsiz, alaksız dört kişi davasana geldiler. Bir kadını şikayete bulunuyorlar. konuşu Bu dört kişi aslında alaksız bu dört kişi çok güzel. Bir kadına kötü yönelik de art yönetim, yaklaşmak istemişler. Ama kadın saliha kadınmış çok böyle. Allah'tan korkan böyle. Karıncayı ezmeyen, konuşan düşünüp konuşan böyle. İbadet çok olan, çok saliha, muhterem bir kadınmış. Ama çok güzelmiş, dulmuş kadıncağız. Dörtten ahlaksız bu kadına gözükmüşler art niyetle haram yoluyla tabii kadın şur olmayınca da güz bunlar diyor kadına biz yolar sen madem biz yolar böyle testiyorsun bir sana gösterici yapacağımız diyorlar heh kadın şöyle diyor hasbi Allah benim vekil, Allah'ım bana yeter o benim rekelindir misli siz diyor işte bu dört kişi Dawud eserime geldiler derler ki ya nebi Allah Danya'da bir kadın var. Doğu bir kadın var. Bu kadın dediler, bir köpekle zina ediyor. Dediler. Bir köpekle. Tabi bir erkek deseler, erkek kim? Böyle bir şey kanıtlayamayacaklar. Bunun için böyle yaptılar şikayetlerini. Yani bu kadın dediler, bir köpekle zina ediyor. Dediler. Ve o aleyhisselam kadın çağırtırdı. Kadının sordu, bak dört tane şahit, dört şahitlik yapıyorlar. Sen işte bir köpekti diye diyormuşum. Kanım tabi bu şahitlere tanrı tabi. Demedi kadın bir şey ama ya yani bir Allah dedi. Onlar bunu iftira ediyorlar ama tabi bunu bir Allah biliyor. Sen de bilemezsin peygamber, sen de bilemezsin. Kadın aynı şeyi söyledi. Hasbi Allah. Ne niye var? Beki. Allah'ım bana yeter. O ne güzel benim vekilimdir dedi kadın. Ama tabi Dağ selam bir kadın olarak şimdi o anda orada dört tane şahit işte gözümüze gördük diye şahitlik yapınca yani kadının zina ettiğine dair ceza vermesi gerekiyor tabi. Dağ selam emir verdi askerlere adını kadını götürün atını zindana buna. Şahide gittiler. Orada Hz. Sema Aleyhisselam, Aleyhisselam oğlu, daha dersem oğlu da aynı çocukmuş. O da orada bulunuyor. Sema Aleyhisselam'a Rabbim bu işi daha bildi. Her peygamber başka bir özelliği vardır. Onda Bundaki hükmü daha güzeldi. Sema Aleyhisselam bu davayı beğenmedi. Çoluk olduğu halde bu görülen dava usulünü kuralını beğenmedi. Haksızlığı seçti bunda. Ama babasına da çok saygısı var babasına karşı da. Yani baba böyle olmadı diyemedi babasına karşı da. Kadın gidince, şahate gidince aya kalktı Babacığım dedi. Eğer de müsaade ederseniz de ben arkadaşlarımı çağıracağım. Ben de bu mahkeme hoşuna gitti. Ben de buna özendim. Ben de burada bir mahkeme dava göreceğim burada. Usülenme müsaade eder misin babacığım dedi. Böyle bir neymiş oyun tarzında iş yapacağız. Dedi dedi. Babası onu çok severdi. Olur da Süleyman'a dedi. Peki yapın bakalım. Ben de sizi seyreden bakıyamaydı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam çocukları dışarı çıktı. arkadaşlarını buldu. 5-6 kişi buldu. Dedi ki, onların birine senin kadın olacaksın. Bir de giyeceksin kadın için giyeceksin böylece. 4 kişiyi bunun hakkında itiracısı manada böyle. Yani bu kadın abure köpekle fuşap verdi. Bunu davet edeceksiniz Peki dediler. Şimdi şey geldi. Tabii arkadaşıyla da kapıcı oldu. Dedi ki kapıcıya ça bakalım şahitlere buraya. dört arkadaşı geldi. Ama hiç ciddi şekilde yapıyor Simars, Oturmuş bir makamına şahide geldi. Soğudun şahitlere. Süleyman Aleyhisselam. Nedir şikayetiniz, şahitleriniz, şahitleriniz? ki, işte bir kadın var filan yerde, dur bir kadın var, işte bir köpekle zina ediyor, fuhuş ediyor. Peki bunu gördünüz mü gözünüzde? Evet gördünüz, gözünüzde gördünüz bunu. Böyle yapıyor. Kim bu kadın? İşte, filan adresi filan yerde. Tabi dışarı bekli arkadaşı. Kapıcıya git Kadını bulun getirin bana. Bir arkadaşı çağırdı. Kadın geldi. Kadın nasıl oldu Seyir Bak hanım dört şahit hakkında şikayetçiler. Fucdina diyormuş. Ne dersin buna? Aynı şeyi söyledi. Hasbiyallah el-yemel vekil dedi. Ben böyle bir şey yapmadım. İftira ediyorlar. Allah'ım bana yeter. Ne güzel vekilim benim Rabbim dedi. Peki Seyir Aleyhisselam kadına sen otur bakalım kenara. Süleyman şöyle buydu şahitlere. Üçünüz dışarı çıkınız. Bir kişi kalsın. Üç dışarı çıktı. Bir kişi kaldı. Ona soruldu Süleyman Aleyhisselam. Peki bu kadının köpekle cinayetine göre o köpek ne cins köpekti? Köpen cinsi neydi? Tab bir söyledi. O yöre de hangi Çeşitlerinden bir tür cinsi söyledi. Şu cinsi köpekti. Peki köpeğin rengi nasıldı? Rengini sordu. İşte sarı. Her tarafı sarı mı? Başına var mıydı? Her tarafı saf sarı köpekti. Cins şuydu. Peki köpek iri miydi? Nasıldı köpek? Köpek nasıldı? İşte bir tabi orta bir şey söyledi. Bu şekilde köpek. Peki ne zamanlar yaptı bunu? Bu? Gece mi? Gündüz mü? İşte öyle vakti ne yaptı? Peki. Sen şimdi kendi otur bakalım. Hiç konuşmuyor yoksa otur oraya ikinci şahidi şarım şahidi makam dedi çocuk Sema Aleyhisselam onu şahidiler nasıl oldu şimdi sen bu kadının e, zinaatını köpekte gözlerini gördün mü gördüm peki o köpek ne cins köpekti tabağıda başka bir şimdi. peki köpeğin rengi nasıldı i̇şte kara köpekti değişti şimdi peki köpek büyük küçük işte çok iriydi Peki ne zamanlar oldu bu? Hangi vakitlerde Hangi saatler oldu bu? O da başka değişik bir saat söyledi. Otur bakalım. Üçüncü şahit geçsem bakalım. O nasıl oldu? Sen göze gördün mü? Gördün mü? Peki ne cins köpekti? O da başka bir cins söyledi. Peki, köpen rengi nasıldı? Beyazdı. Peki sır beyaz mıydı? İşte biraz da karamararı vardı. İşte, bu şeylerdi. İşte günlük küçük değiştik. Ve olay saatini o da tabi başka söyledi. Son şahit dönünce onu çağırdı. Ona aynı şeyi sordu. Ona tabi cinsine başka bir cins, rengine başka bir renk, büyüklüğüne başka tipin, başka şey Vaktine, olay vaktine başka söyleyince Sema Aleyhisselam döndü şahitlere. Siz döndüğünüzde bak, tutarsız şahit yaptınız. Olayınız sade olsun, cinsil olsun, türlü, renkli olsun çaldınız. sizi de şahitlersiniz dedi. Ve yalanış şahitlerin cezası neyse onların şeriatında onlara o ceza verilmek üzere onun cindana gönderdi ve kadına sen haklısın, sen böyle bir şey yapmamışsın, sen sebeğe gidebilirsin buyurdu. Davud Aleyhisselam tabi bunu için gördü. Oğlu. Bu iş yapıyor. Çocuklar yapıyor bunu. Hemen o anda aslında uyandı Davul Aleyhisselam. Emir askerlerine gidin getirin bakalım şahitleri. Getirin bakalım şahitleri. Şahitlere geldiler. Şöyle buyurdu. Bir burada kalsın. Üç dışarı çıkartın. Biri kaldı. Aynı şeyi sordu ona. Köpen tabi. cinsini, rengini, hepsini sordu. işleri söyledi. İkincisi karıştırdı tabi içinesi karıştırdı. dövüze karıştırdı. Gerçekmeden çıktı şahitler yalancı. Yalancılığı bir iftiracı bir de. İftira daha kötü Allah korusun, iftiracı bir de şahitler. Bunun üzerine hemen haberin kadın çabuk çıkarın gidinicen lan buraya. Kadın geldi, kadına buyurdu. Sen özür dilerim. Sen salih e Allah'ın sevgili kuluymuşsun. Sen de bir şey yapmamışsın. Buna yalancıymışlar dedi. Kadın evine tabi gönderdi. Onlara cezayı verdi. Verdi cezayı verdi. İşte tüm kardeşlerim, İslam'da İslam velamın emri bir de böyle şahitlere inceliklerin sormak, nerede oldu, nerede oldu, olay nasıl oldu, nasıl şahpti, bir detaylarına inceye inmek Bunların ki yalan söyleyip doğru mu söylüyor böyle? E, çelişkili mi ifade veriyor? de. Hatta tek kişi bile olsa karışık sorunca o bile çelişkiye düşer. Hele şahide iki üç kişi olduğunu tabii, daha çelişki olmuş oluyor mesele. Çıkmış oluyor. Demek mu muhteremler yalan söylemekte yalay şahati yapmak da kul hakkına giriyor. Bir de bunun dışında Allah katına da çok büyük günah arasına giriyor. Böyle. Allah katında en büyük günah arasına giriyor. Yani kul hakkının günahı ayrı. O kul hakkını alacağız. Bir de kişi Allah'a karşı isteyen etmiş oluyor. Allah-u karşı. Bunu inşallah elimizden gelince inşallah doğru Söz söyleyelim inşallah e, kim olsa olsun kişinin bakınız yakını bile olsa hatta böyle bir büyük ateş gelmesinde velev ala erfüsüküm hatta kendi nefsinize bile olsa bakınız şahitlikte yani kişi kendi nefsinize bile olsa mesela biz haksızız bizi biri davet ediyor davet ediyor kendimizi savunurken bile eğer davacının dava iddialarında haklılık varsa, doğru söylüyorsa onların tasdik etmemiz gerekiyor. bakınız Yapmak kolay diye yine edecek. Aleyhine bile olsa evet, tam önce ben vurdum önce bir hakaret ettim işte işte ben şöyle yaptım diye bunu söylemek gerekiyor. Bakınız. Mesela trafik kazası günümüzde çok oluyor. Allah korusun inşallah. Dindin kardeşlerimizi. Bunda da bu şekilde haber edecek. Efendim işte ben soladım İşte efendim ben şöyle yaptım. Ben şöyle sebeb oldum diye. Yani bakın Mevlam buyuruyor. Velev ala erfi süküm evil valideyni vel akrabi kişiye annesinin babasının aleyhinde bile olsa vel akrabi yakın mm -hmm. akraba aleyhinde bile olsa şahitlikte gerçeği söylemek gerekiyor. Gerçeği söylemek gerekiyor. Allah katında yani hiç farkına varmadan ve günahlara, günahlara giriyoruz. Allah affetsiz inşallah. İllal Fatiha.